Kamus Lagure sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten Uretan, bir sözcük çalışması. Words words to çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba ben Didem Gürzap. Merhaba ben Kerem Doğan. Bir kamus ve güreş programına daha programlarımızın ikincisine hoş geldiniz. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bu hafta bildiğiniz üzere... Baba kavramını tartışacağız B harfindeyiz Evet B harfindeyiz Geçen hafta Amerika'ya bakmıştık Bu hafta B harfinde Baba kavramını irdeleyeceğiz Programımızın içeriğini bilmeyen dinleyiciler için Kamusla güreş olmaz diye eski bir sözden yola çıkarak Biz bu güreşi yapmaya giriştik babında Programa başlıyoruz Sözlüklerden sözcüklerden yola çıkarak Nerelere varacağız? Göreceğiz Şimdi Baba sözcüğünün çalışmalarımızı yaparken maskeli bir sözcük olduğu sonucuna vardım ben. Yani bize spermini vererek var olmamıza neden olan kişiden çok daha zengin ve güçlü anlamlara varıyor Baba. Hı hı. Önce TDK sözcüğüne baktık. Çok bilinen anlamları dışındaki yan anlamlarına baktığımızda iskele babasıyla karşılaşıyoruz evet, vapurların. Kenarında programlarımızda hani bilinen anlamlarından öte. Diğer anlamlarına bakacağız. Evet, ee, bu İskele babası aslında sözcüğün ana taşıyıcı unsur olma e, başlığı altında toplanan anlamlarından bir tanesi. Evet. E, sonra gene geçen haftaki gibi e, farklı sözlüklere gidiyoruz. Akdoğan Özkan'ın Sokaktaki İnsanın e, Türkiye Cumhuriyeti sözlüğü sözlüğü var elimizde. O sözlükte şöyle açıklanıyor baba birinci anlamı. Yirmi otuz yıl sonra zamanında çok uygunken falanca yerdeki arsayı almamış dede olarak serzenişle anılacağından bugün haberi olmayan şuursuz aile ferdi. Hı hı. İkinci anlamı, e, 20-30 yıl sonra zamanında çok uygunken falanca yerdeki arsayı almamış dede olarak serzenişle anılmak istemediği için serbest çalışmaya geçmiş, önce çek senet tahsilatı yapıp ardından arsa işlerine de atılmış çete lideri, gangster şefi ve neticede gururlu aile ferdi. Anladım. Çete lideri derken mecazi anlamında TDK'nın sözlüğüne de bakalım Didemciğim ve sevgili dinleyiciler. ...silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti gibi kirli ve gizli işler yapan çetenin başı diye e, tanımlamış TDK. E, ben internette dolaşırken enteresan bir siteyle karşılaştım. E, burada Türk mafyası net diye bir site. E, hayli ilginç bilgiler veriyor. E, Rus mafyasından Meksika mafyasına varana, Türk mafyasına işte sicilleri, neler yaptıkları vesaire... Bayağı ilginç bir site. Sonra aklıma geçenlerde e, bir şey geldi. Onun üzerine de Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı gördüm. Tam denk düştü Didemciğim. Neymiş? Hatırlarsın meşhur dizimiz var Kurtlar Vadisi. Ha. Orada Oktar Kaynacan'ın canlandırdığı mafya babası rol gereği öldürülünce. Yani daha doğrusu öldüğünde. Türkiye'nin dört bir yanında cenaze namazı kıldı biliyorsun ha. değil mi? Mevcut okutuldu. Gazetelere e, bas sağlığı ilanları verildi. Bilmiyorum. Mezar taşları hazırlandı. Hatta futbol turnuvasında bir grup işte adı dizide çakır olan kişi için saygı duruşunda bulunup yönetmeni protesto etmişti hatırlarsın. Ha, evet o bir olay olmuştu hatırlıyorum. Evet. Bir de daha dünyaca tanınan Mario Puzo'nun baba kitabından yola çıkılarak yapılmış filmi var. Godfather. İşte Marlon Brando da görülünce direkt baba hanım sanıyor. Böyle evet. çağrışımlarla bu daha çok iktidar ve korku kelimeleri altında toplanan bir babaya gitmiş olduk. Aynı sözlükte Akdoğan Özkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğünde bir de babam karşılığı var. Birinci anlamı Türkiye'nin en yeteneksiz adamı Örnek cümle şu Öyle babam da yapar İkinci anlamı Kimilerimizin hayatta en sevdiği kişi Burada Can Yücel'in Hasan Ali Yücel babası Dönemin Milli Eğitim Bakanı Daha önce müfettişi olan Hasan Ali Yücel'le ilgili yazdığı bir şiir var O şiirden bir alıntı yapılmış Böylece daha iyi anlaşılacak Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk çırpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin o çapkın babamı ben öyle sevdim. Zaten şiirin adı da Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim. Böylece anlam birden değişiyor mafya babasından. Bu sefer sevgi ve güven başlığı altında bir babaya geçiliyor. Evet aynen. O, bu anlamda TDK'da bir tanım daha var Didemciğim. E, tarikatların bazısında tekke büyüğü e, ve, ve bu gibi kimselere verilen adlar. Bu adlar daha çok işte Bektaşi Dergahı'na mensup olan e, babalara veriliyor. E, tabii hani bu da yine sevilen e, koruyucu baba tanımına daha uygun. İnanılan, koruyucu, sevilen. İşte bazı İstanbul'da e, Bektaşi Dergahı'nın isimleri pek sevimli geldi bana. O anlamda böyle bir, bir biraz internetten baktım. Erikli Baba, Perişan Baba... ...Yarımca Baba, Mürüvet Baba, Kıncı Baba... Hmm. E, ...bunlara ilaveten Zuhurat Baba... E, ...Nur Baba, Gül Baba, Geyikli hmm. Baba... ...Sersem Ali Baba, Harabati Baba, Demir Baba... ...bildiğimiz hepimizin bildiği terli baba... ...işte hani gel, oh, özellikle gelinlerin hani... ...gelin ve damatın işte evliliklerinden ziyaret ettikleri... ...işte Somuncu Baba ve Gözcü Baba... ...hatta bu Nur Baba hani... ...dan da etkilenerek Yakup Kadri bildiğim kadarıyla... ...sen de hayır bilirsin ama hani edebiyatta bir romanımız var. Efendim estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> e, evet bu Bektaşi babaları... E, ...bir yandan bize... ...din başlığı altında... E, ...sözcüğün gittiği... ...kökene... ...çünkü bu baba, peder... ...işte e, evet. kökenleriyle bir yere gidiyor... ...sen araştırmıştın. Evet orada yine Seven yanın Elif'in Öküzü ya da Sürprizler kitabına baktım. E, babanın Türkçe karşılığı yok... Hani bilinen bir Türkçe karşılığı yok. Ancak nereden çıktığı işte dediğim gibi belli değil. Belki tüm dillerde benzerlerine rastlanan mama, bebe, işte kaka, meme gibi bir bebek sözü olabilir. Farsçadan deriş de olabileceğini düşünüyor Sevan Seven Nişayan. E Farsçada baba hem babacım gibi bir sevgi sözcüğü hem de derviş ermiş saygı duyulan kimse gibi ciddi bir anlamı var. Yani hmm. burada da hani inanç önderlerinde genelde... Ee, ...baba ismi verildiği için... ...hani derviş, ermiş, saygı duyulan kimse... E, ma ma ...bayağı manidar duruyor. Doğru, Hristiyanlık'ta da father diyorlar... ...bir yandan bizde evet, peder evet. diye çevriliyor. Aa, evet, aynen. Hatta baba kelimesinin Anadolu'ya... ...13. yüzyılda babayla, isyanıyla... ...geldiği düşünülüyor. Bir de Rumca'da hani baba, babacım... ...muhterem kişi anlamında. Bu Oradan, saygıya... Hani, evet saygı duyulan kişi anlamında hani böyle bir tanımı kafamızda çağrıştırıyor. E, aynı kelime e, dilimizde papaz olmuş. E, çünkü muhterem kişi anlamında papaz deniliyor. E, papazdan sonra da işte Hristiyanlığın ilk devirlerinde Yunanca'dan Latince konuşan Batı ülkelerinde geçmiş. Önceleri tüm üst düzey din adamları için kullanılan bir sıfatken zamanla sadece işte Roma Başbiskoposunun ...lakabı haline gelmiş, biliyorsunuz işte İtalyancı da papa diye geçiyor. Yani evi yöneten kişiden dinin yönetiminde başta bulunan yahut da Hristiyanlığın, Katolikliğin evet. başındaki kişi gibi e, bir yere doğru gidiyor. Bu e, artık hani otorite ve başta bulunan kişi anlamlarına doğru ilerledik. Evet. E, şimdi bu daha ciddi dini konunun dışında deyimlere göz attığımızda da e, veyahut da kalıplaşmış sözcüklere pek çok şeyle karşılaştık. Mesela bir şu an babası tatlısı var. Ama Bunun kayata... nereye, nereye koyacağız ama bu Şam babasını? O Şam babası baya bir <gülüyor> diğer anlamların dışında bir noktada duruyor şu anda. Ama bir yandan da çok da önemsenmeyen, sayılmayan, bir işe yaramayan adamlara da Şam babası gibi evet, deniyor. Ee... Para babası var hepimizin bildiği. Noel baba var. Evet. Çok sevdiğimiz yine Ve koruyucu, çok kaliteli hediye seven, getiriyor. Hediye getiren. Evet falan. <gülüyor> Kendi baba babamı gibi. benzetirim daha çok Noel babaya. <gülüyor> Almanya'dan sürekli geldiğinde böyle hediyeler getirirdi bize. Devlet baba var. Devlet baba var. Onu ben biraz sonra başka bir mevzuya bağlayacağım. Ee... Bir de yine hani bu tanımlarımızın dışında Adem baba var. Hani böyle koruyucu, kollayıcı, işte iktidar e, kavramlarının dışında evet. Adem baba da hani böyle çıplak, fakir hani e, anlamlarını içeriyor. O anlamda da kullanılıyor yani günlük hayatta. Evet. Bu değişik anlamlardan bahsetmişken aslında Argo Sözlüğü'nden sen ilginç şeyler bulmuştun. Evet Argo Sözlüğü yine bizim başvurduğumuz kaynaklardan birisi Hulke Aktuncu. Burada baba hani birinci anlamda gangster şefi bahsetmişti gerçi. Bir de hamam külhancısı serseriler için bir de erkeklik organı olarak geçiyor. Bu da çok ilginç. Çok iyi üstün nitelikli anlamı da. ...içeriyor. Bir de babacımcı diye bir şey var... ...Didemciğim. Vay vaycı da denilmiş... ...buna. Bu babacımcı... ...hani bir yan kesici jargonu. E, yan kesici karşılaştığı kişiye... ...birden sarılıp vay babacım... ...veya bunun gibi sözlerle oyalarken... ...ceplerindeki değerli şeyleri çalıyormuş. E, i̇lginç bir şey. Bir de bir tür babacımcı da... ...kahve, meyhane gibi yerlerde... ...işte bu tür ilişkilere yatkın kişinin... ...kucağına oturarak aynı hırsızlığı yapıyor. Bu da çok ilginç. Bir de babafingo fingo hani... E, İtalyanca'dan Papa Fico'dan geliyor. Yine erkeklik organı ile ilgili. Yelkenli gemide bir direkt donanım parçasıymış bu aynı zamanda. Hmm. Bir de Baba Torik var. Palamut balığının büyüğü. Argo'da hani çok sık kullanılıyor. Hmm. Aslında bu anlamdan gene iktidar anlamına varıyoruz. Evet. Her türlü iktidar sanki. Erkeklik organından iktidara doğru yaslanan bir şeymiş Gittik. gibi. Evet yani bu iktidarı ben gerçek iktidar manasında da Kogito'nun e, 12. sayısı çalışmak yorar başlığını alıyor. Orada Jerry Toner'ın e, eski Roma Augustus dönemine anlattığı e, bir yazının içerisinde e, Seneca'nın bir alıntısı var. İyi bir imparator, iyi bir baba gibidir e, alıntısı bu. Sonuçta herkesin babasıymışçisine, devlet müdahale hakkına sahip. <gülüyor> bu tabii bazı devleti yönetenlere farklı anlamlar da çağrıştırıyor herhalde ama... Sonuçta bu Augustus döneminden bahsederken bir uyumla birlikte bu babanın devleti yönetmesi söz konusu. Ama bu uyumun temelinde eşitlik, ortaklık söz konusu değil. Nasıl baba ailede bir takım haklara sahip itaat edilmesi gerekiyor kendisine. Devletin babası imparatora da halkının mutlaka itaat etmesi gerekiyor yaklaşımı söz konusu. Yani Roma'dan bugüne devlet anlayışında süren ve bugünkü devlet hı hı. babaya kadar gelen iktidar babanındır. Onun sözünü dinleyeceksiniz, sizi hem korur hem döver Dövers, gibi bir anlam bazen var. Sever. <gülüyor> bazen sever, bazen döver. Buradan biraz daha böyle sert iktidar otorite başlıklı kelimelerden... Ee, yumuşak bir geçiş yapıyoruz parçamızı sen evet, istersen. Evet yumuşak geçişe uygun bir şarkı olarak yeni türküden bana bir masal anlat babayı dinliyoruz. Så, snälla, tala för mig. I vinden, delis med fiskar, regn eller snö, sol eller Tänk tut elimi, uykuya dalıp gitsen bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba içimde, tüm sevdiklerim içimde İstanbul olsun. Sockerle, pappa, pappa, ber mig att Evet, programımızın e, ikinci bölümünde e, daha e, sevimli anlamlar çağrıştıran e, bir takım e, konulara geçeceğiz. E, Baba-evlat ilişkisiyle ilgili e, bir şeylerden e, bahsedeceğiz. E, senin filmlerle ilgili bir takım çalışmaların vardı. Yani Türk sinemasında ve Türk dizilerinde e, çok bilindik karakterler var. Bunlardan birisi Münir Özkoğlu. Polis kentmen. E bunlar deyince aklımıza hep böyle sevimli koruyup kollayıcı babalar geliyor. Husrüketmen tabii bir de para babası, para babası var. <gülüyor> evet. E, koruyucu ve babacan aynı zamanda hani bu babalar. Ha bir de şirin deyince aklıma hep Şirin Baba geliyor. Hepimizin evet. Da geldi, Onun aklına. bir komünizmle ilgili bir açıklaması da yaklaşımı da var. Böyle <gülüyor> bir rivayet var ama. Neymiş o? <gülüyor> evet. Yani işte o ne kadar gerçeğe dayanıyor bilemiyorum ama aklıma o geldi. Şimdi baba konusundan çok kaymadan. Zaten şarkıyı da Süper Baba filminden almıştık. Evet, o, orada oğlum. da bir olumlu sıcak baba söz konusuydu. Geçenlerde bir internet sitesinde resimlerini gördüm. Biraz yaşlanmışız galiba. Onlar da çok genç bir şair dediklermiş. <gülüyor> ya. Ya. Evet. Şimdi efendim bu olumlu babalar ben de hemen zıt anlamlı bir korkulan baba figürü otoriteden öte noktada olumsuz başlıklar içeren baba figürlerini de bir şekilde anımsattı. Yani en hafifinden başladığımız da bizde böyle özellikle eski nesilde bir çocuğunu uyurken öpen baba modeli vardır. Aslında sever çocuğunu ama belli etmemek lazımdır. Çocuğun bir çekinip korkması lazım çünkü. Hı hı. Çok güzü vermeyeceksiniz. Akşam Akşamları öperler babalar. Yine. Evet ee, yani çocuğun... uyurur hatta çocuk görmeyecek evet. yani onu falan. Bir yandan da bir korku nesnesi anne gün içinde yapılan olumsuz şeylerin e, ya korkutucu öğesi olarak babana söylerim vardır bir tırnak içinde mutlaka. <gülüyor> Gene buna bağlı olarak öyle bir dizi de var diyeyim babalar en son duyar diye. Evet, ben pek takipçisi değilim. Ben de, de değildim yani. ama duyduk, uh -huh. duyuruyorlar mutlaka. Uh -huh. e, bu babalar en son duyar da aslında günlük yaşamda kullanılan bir ifade. Çünkü hep anne arada bir tampon bölge gibi oluyor. E, baba ürkütücü veya da ders verici olduğu için e, oraya gidiliyor. Şimdi bu ürkütme noktasında tabii dayaktan. Daha da kötü noktalara varan bugünün Türkiye'sinde e, konuştuğumuz bizi hayli üzen düşündüren bir sosyolojik vaka. E, her gün bir, duyduğumuz maalesef gazetelerden. Evet, e, bir baba figürü var. E, burada da artık e, otoritenin dışında e, korkuya her türlü hakkı kendinde görmeye dair bir noktaya varıyoruz. Evet. Ee, bu olumsuz sözcüklerden sonra gene olumlu bir yere varalım diyorum. Cemal Süreyya'nın e, ''Sizin hiç babanız öldü mü?'' şiiri var. Yani e, belki babanın ölmesi olumlu değilse bile e, sevgiyle ilgili bir noktaya gidiyoruz. Sadece birkaç dizeyi paylaşmak istiyorum. ''Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu.'' ...kör oldum diye başlar... ...devam eder. Burada... ...baba ve evlat ilişkisine gidiliyor. Biz araştırmamızda... ...ilgi çekici bir şeyle karşılaştık. E, kitaplara bakarken... ...babayla ilgili yazılmış... E, ...sadece babam ve ben... ...başlığı altında o kadar çok kitapla... ...karşılaştık ki... E, ...babanın ne kadar büyük bir etkisi olduğunu... ...evladının hayatı üzerinde... E, ...düşündürdü bize bu. E, sadece bu ismi almış... işte. Babam ve oğlun filmi var. Evet, babam ve oğlun filmi var. Bayağı da bir yankı yapmıştı evet. Türkiye'de. Çok izlendi. Çok, çok içli bir filmdi. Ağlandı. Bir klasik olarak Turgenev'in babalar ve oğulları söz konusu... ...benim çok yakın zamanda... ...sırf adı çok ilgimi çektiği için okuduğum... ...Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler... ...Öykü kitabı var Yalçın Tosun'un... ...burada hep bu baba-evlat ilişkisine gidiyoruz... ...hatta bu ilişki... E, ...psikolojideki oydu pusu elektra... ...komplekslerine kadar bizi götürebilir... ...ama kendi alanımız olmayan... ...bu noktaya çok da fazla girmeyelim... ...evet... ...hani bu sevilen, koruyucu, söz sahibi... ...babalar örneklerini... E, ...devam edip de aklıma müzikte... ...hani babalar geldi... ...geliyor, hepimizin aklına geliyor, değil mi? Burada hani ilk akla gelenlerden... ...işte Müslüm Gürses, Müslüm Baba... ...işte rakçıların hani... ...beğendiği, sevdiği... ...Erkin Baba, Erkin Koray... ...Orhan Baba, yine... ...Ferdi Baba... Evet, değil mi? Hep Ferdi, baba Erkin diye anladıyorlar. Evet, burada yine bir sevilen... ...koruyan söz sahibini tekrar hatırlatmak gerekiyor. Evet. Ama burada bu sevilenlerde sanki Müslüm Baba biraz daha hani öne çıkıyor. Diğerleri biraz daha abi gibi geldi bana ama. Evet. Bir seninle söz... dikkatini çektin mi? Evet ya. alanında bir de çok söz sahibi olup sanki o dalda en çok yaşı ve duruşu açısından evet, bir Evet biraz etki. görüntü daha mı etkili oluyor diye düşündüm sonra biraz bir hayal ederken falan. işte Ferdi, Tayfur, Orhan Gencebay daha hani kısmen... ...daha hani yakışıklı diyebileceğimiz sanarak içerisinde... Hmm. ...Müslüm Baba daha ağır oturaklı Müslüm Gülses. Evet. ...ağır oturaklı böyle biraz daha hani... ...yine ee... evet bizim bir takım sözcüklere götürüyor... ...ne dedik sevilen, koruyucu, söz sahibi... Hı -hı. E, ...abi yerine evet. falan... Evet. E, ...kitaplara tekrar dönebiliriz... E, ...edebiyattaki kahramanı baba olan bir takım eserlere baktığımızda da... ...çok ilginç bir yere vardım ben... Ee, tabii pek çok baba kahraman var ama e, mesela onları da bazen Goryo babası, e, Shakespeare'in Kral Değiri, eserin ismi baba değil ama hep baba figürün üzerine oturmuş e, eserler bunlar... Reşat Nuri Güntekin'in yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey ya da acımaktaki baba e, karakteri, Keza Yakup Kadri'nin e, kiralık konağındaki Naim Efendi şimdi bunların hepsinde ortak bir yan var gibi bir e, zavallılık, bir saygı duyulmama pozisyonu söz konusu ve çok Bizi düşündüren bir şey oldu bu Kerem'le. E, sanki baştan beri sıraladığımız bu gittiğimiz bir otorite iktidar, güç, saygı sözcükleri var. Sanki babayı illa bu başlıklar altında ele almak gerekiyor. Hı hı. Bunun dışına ...düşüp... ...hatta Kerem çok güzel bir şey söylemişti... ...insanileştiklerinde... Aynen. E, ...insani kusurlar ortaya çıkınca... ...zavallılık pozisyonu düşüyorlar evet. değil mi? Aynen böyle oluyor. Yani bir, Bu da çok acımasızca bence. Evet yani baya düşündüğü bir şey. Babalarımız hata yapsın. Bir, yani e, Ama illa o güç... ...ve otorite bekleniyor onlardan. Didemciğim bir de şimdi... ...popüler siyasi deyimler sözlüğünde... E, ...baba hani başı altında... ...yine Süleyman Demirel'den bahsedeceğiz. Geçen hafta da bahsetmiştik ama... Her hafta hayranıyız sanacaklar. Evet, evet bayağı hayranıyız sanacaklar. <gülüyor> baba Süleyman Demirel'in... ...1985'ten sonra kullanılmaya başlanan... ...lakabı. E, her ne kadar seçmen kitleleri 46-60 yıllar arasında... ...ki ben bunu bilmiyordum Didem sen biliyor muydun bilmiyorum ne? ama... ...Celal Bayar'a sonra da İsmet İnönü'ye... E, ...babamız demişler. Ha, hiç, hayır duymadım. Süleyman Demirel duydum ama. Evet, ama asıl işte... As ...esas olan siyasi edeb edebiyatımızda... ...esas baba hani... Süleyman Demirel her zaman bildiğimiz gibi. Evet bir de e, içinde baba sözcüğü geçen yerler var. E, birkaç tanesini sadece paylaşıyoruz. Baba Eski, Baba Burnu, Baba Dağı gibi. Onlarla ilgili ufak Burada tefek bilgi var baba sende. Burada da yine Baba Eski'de yürüde yetişen Baba Kava. Hani baba Kava Ağacı'dan e, e, baba eski kavramına geçilmiş. Hı hı. E, bu e, kava ağacından da yine böyle iktidarı... ...temsil ediyor. Belki de hani... Ya ...ordu, iktidar, okçuluk ve yayda... ...kullanılıyormuş. Hani bu kavakta... Hmm. ...öyle bir durum var. Baba bunu da Türkiye topraklarının... ...hem de Asya'nın... ...en batı noktası. Çanakkale'de... ...Babakale Köyü içerisinde. Hı hı. Bir de Baba Dağı var. Meşhur... Ölüdeniz'de Yamaç Parıştu yapılan. Hı hı. Hatta bir dönem... Ben çıkmış da korkmuştum. Hatırlıyor musun? Bir meşhur bir belediye... ...başkanı bu... ...paraşütçülerin indiği pist alanına kalkmış... <gülüyor> Diktirmişti. Evet. Öyle bir anekdot verelim. Evet. Ee, bu arada kayıtta Barış Demirel'e teşekkür ederek evet, programımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Ve baba sözcüğünden vardığımız e, otorite, iktidar, koruma, e, sevgi, güven, e, korku e, sözcüklerine e, bir daha dönüyoruz. Bizi ne, nerelere, hangi sözcüklere vardı hatırlamak gerekirse <gülüyor> e, Kamusla Güreş programının ikincisi B harfi Baba Bitti. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Hoşçakalın, iyi günler, sevgili dinleyiciler. Kamu's da güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması.